Şimdi Gazeteci Radikal Gazetesi'nden Elif İnce ile bağlanıyoruz ve oradaki durumu biraz konuşacağız. Merhaba Elif. Aa, merhaba. İyi, i̇yi misin? İyiyiz, iyiyiz. bir evet. şimdilik. Yakın zamanda gaz bir, yakın zamanda bir e, gaz saldırısı yine olmuş. Doğru mudur? Evet, mu? hemen şu an oldu. E, Öyle mi? E, evet, evet. Buraya doğru. Mete Caddesi tarafındayım ben şu an. E, Mete Caddesi tarafına doğru geldi. Herkesin yüzünde gaz maskesi var şu an parkta. Bir yandan da doktor için sürekli çağrı yapılıyor. Gazdan etkilenen birçok insan var çünkü parkın içine kadar giriyor gaz. Evet yani çok ilginç aslında tam da bunu konuşmuştuk. Yani bir 15-20 dakika kadar önce konuştuğumuz Serkan Ocak şey demişti bize sizin gazeteden o da. Yani sakin görünüyor şimdi ama bu işler hiç belli olmuyor. ...bir öyle bir böyle demişti... ...nitekim evet. daha bu konuşmanın... ...üstünden yarım saat bile geçmeden önce... ...şimdi seninle konuşuyoruz ve öğreniyoruz ki... ...ciddi bir... ...gaz durumu, çatışma durumu var... ...evet... ...peki biraz daha bize... ...anlatır mısın neler görüyorsun... ...nasıl görüyorsun bir de... Tabii, tabii. ...fark içindeki kalabalık... ...giderek artıyor... ...yani bir saat önceki kalabalıktan... ...çok daha fazla insan var... ...şu an burada... Genellikle insanların çadırlarında hala uyuklayanlar da var. Çok böyle bir panik durumu yok. Yani insanlar genellikle sakin. Böyle bir şey zaten bekleniyordu. O yüzden günlerde zaten burada ilaç vesaire hazırlanıyordu. Şu an yine gaz maskelerinin içine taze sirkeli şişenik bedler koymuşlar ve onları dağıtıyorlar insanlara. Herkes elinde yine tahsislerle gazdan etkilemenlerin rahatlatmaya çalışıyor. Bir yandan revirde de e, ekstra sağlık personeli için çağrı yapılıyor revirden. E, şimdilik böyle bir durum var. E, dediğim gibi farklilere kalabalıklaşıyor şu an. Revir ne Size alemde peki? Çok fazla yaralı var mı? E, gazdan etkilenenler olduğunu söylemiştim peki. Yani ben işte bir 3 saattir buradayım herhalde bir 10-15'i gördük yani. E, Gözde o açı şu an yine, yine birisi dedi, şu an taşınıyor gözümün önünde. E, yani sürekli birileri taşınıyor. Bilmiyorum hani bir dıştan yaralanma durumu, kafatası zararı durumu var mıdır ama gazdan etkilenen ve baygın durumda olan çok sayıda insan gördük, görüyoruzdur şu an. Şimdi bu da mesela ilginç bir durumu bize düşündürdü. Biz önlerimizde stüdyoya da koyduk işte iyi kötü çeşitli milliyetten, NTV'den, CNN, CNN Türk'ten evet. filan izlemeye çalışıyoruz. Ve onların da canlı neredeyse 24 saat gibi bir verme durumları var. Fakat bu sediye alınanları, yaralananları ambulanslarla götürülenleri, can kurtaranlarla falan pek rastlamıyoruz. Yani bunlar, görüntü olarak mı? Görüntü olarak da evet. Ve bahsedi, e, tabii görüntü olmayınca da, e, yani görüntüde görünmeyince de sözlü olarak yansıyor mu bilmiyoruz. Çünkü sesi açık değil bizim izlediğimizde ama... Yani görüntüyle gerçeklik arasında ufak bir farklılık olduğu da şimdi benim dikkatimi çeken nusuflardan biri. Evet, evet, ayrıca farklı medyaya çok ciddi bir tepki vardı zaten haftalardır. Şu an bugün bence Doruk yapmış durumda. Ee, Kanal D muhabirini sokmadılar birkaç saat önce. Ee, tartaklanma tehlikesi atlattı hatta. Bir dakika bir takım insanlar çıktı dediler onun bir suçu yok fakat hani meydanda çatışma varken gerçekten bütün kameralar göstericilere dönmüş durumda ben uzaktan olduğum için tam göremiyordum Televizyondan net bir şekilde gözüküyordu muhtemelen Molotov veya gaz veya taş atan göstericiler. Bütün kameralar onlara dönmüş durumda Ve herkes yani bütün muhabirler Arkaların polislere dönmüş durumdaydı Bu yüzden parktan da İnanılmaz bir tepki var şu an niye burayı çekmiyorsunuz da Niye dışarıda Molotov atan 3-5 kişi veya artık kimse, Onları çekiyorsunuz diye Bir de bir tepki var Zaten hani valim bu şekilde bir ayrıştırma Çabası vardı ee, bu da birazcık gerçeğe dönüyor anladığım kadarıyla. Elif ben bir şey sormak istiyorum. Ee, bu molotof kokteyli ve havai fişek atan kişilerin e, bayraklarında SDP amblemleri vardı. Şimdi gelen bu sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Taksim'de SDP binasına polis bir baskın düzenliyormuş. Ve oradaki SDP'lilerin ya da oradaki insanlarla alakalı herhangi bir duyumun var mı? Neler olup neler yok, bittiğine dair? Yok yok. Yok benim böyle bir şeyim yok. Benim bildiğim onların bir açıklama yaptı. E, Molotov atanları onların olmadığı yönünde bir açıklama yapıldı. Böyle bir açıklama yapıldı. geldi bana. Evet. Benim kulağıma böyle geldi. Evet Evet. bu yani bizim e, deminki sözünü etmeye çalıştığım e, gözlemimiz e, gerçeklik payı taşıyor. E, senin de anlattıklarına göre Elif. Çünkü e, yani gerçekten de görünenle televizyonlarda neredeyse kesintisiz. Aradaki reklamları saymazsak kesintisiz diyebileceğimiz yayının e, tamamen bu olaylı e, Molotov kokteyli vesaireye odaklı olduğu ve özellikle Gezi Parkı'nın içindeki hayat tarzını e, yaralanmalar da dahi hiç yansıtmadığı gibi izlenim var. Evet. Bu da senin söylediklerine doğrulanmış evet. oldu. Bu kötü Hı -hı. tabii yani. Bu e, Peki bundan sonra neler olabileceğine dair bir hissiyatın var mı? Ee, bir de bir basın açıklaması olacak dayanışmanın. Ee... Herhalde oradan sonra tekrardan birazcık eğer ortam sakinleşirse e, tekrardan insanlar bir araya gelip ne yapılacağına karar verecek. Fakat parktan çıkma konusunda kimsenin bir niyeti yok dediğim gibi. E, giderek kalabalıklaşıyor burası. Ayrıca hani e, polisin pankartları çıkartacağız. E, beyan olmuştu sabahleyin. Evet. E, AKM'nin üstünde Fakat niye hala buradalar? İnsanlar şu an buna tepki gösteriyor. Evet. Niçin polis hala şu an burada? Ne için sokaktı üç beş kişi için bütün parkı gazlama durumundalar ee, saatler oldu ve polis gitmiyor ee, o yüzden park giderek de olacak aynı iki haftadır olduğu gibi her polis eyleminden sonra giderek artan bir kalabalık oldu benim tahminim bu yönde bunu da tepişeçice düşünüyorum polisin şu an hala burada olmasının ve Atlanta gazın parktaki herkesi uyanları dahil çok kötü şekilde etkiliyor. Evet ciddi bir durum var çok teşekkür ederim dikkatli olmanı. Rica ediyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi görüşmek üzere. Hoşçakalın.